İsmi subhan verdim mi var bahçelerde yurdun mu var ben çineyd derdin mi var gadi ben gadi etme bülbül etme bülbül etme bülbül derdim eder hatıma Bana yeter bir der desen katma bülbül deneyim derim bana yeter bir der desen katma bülbül bilirim aşık sensin gül'e gülün halim kim bile bahçe Söz atma bülbül etme bülbül Ötme bülbül bül. bül bül. Derdime dert Katma bülbül bül. Benim derdim Bana yeter Bir dert desem Katma bülbül bül. Benim derdim Bana yeter Bir der desem Katma bülbül Içeride, bu sinemde olan derde sende bir dert katma bülbül bül, Ötme bülbül, bül, ötme bülbül bül, derdime dert katma bülbül bül, Benim derdim bana yeter Bana yeter, bir dert desem katma bülbül Permağa vurup uçar mısın? Deniz derya geçer misin? Ben dileyin açar mısın? Sen de hali söyle bülbül etme bülbül, ötme Bülbül derdim eder, katma bülbül deneyim bül, derdim bana yeter bir der tesem, katma bülbül deneyim bül, derdim bana yeter bir der tesem, katma bülbül bül.